Faziletli amel. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buzu etmektir. Hadisin anlattığı hadis iki terimden bahsetmektedir. Bunlar sevmek ve buzu etmek. Sevgi insanlarda doğuştan bulunan bir duygudur. Sevgi topluma huzuru ve kardeşliği getiren birleştirici bir unsurdur. Kur'an kalplerin sevgi ile birleşmesine önem verir. Müminin gönlü sevgi ile doludur. Kin ve düşmanlık kafirlerin özelliklerindendir. Allah Teala iman edenlerin kalplerini sevgi ile birleştirmiş, onları bu sevgi ve bağlılıkla güçlendirmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ve kalplerinin arasını sevgi ile birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın yine onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların arasını sevgi ile birleştirdi." Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Allah Teala kıyamet gününde benim için birbirlerini sevenler nerede? Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşın gölgesinde gölgelendireceğim. Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine acıma, birbirlerine şefkat gösterme konusunda insana vücuduna benzer. Vücudun bir organı ağrıyıp sızladığında diğer organlar da ağrıyıp sızlamaya başlarlar, uykusuzluk ve ateşe maruz kalarak birbirlerini, bu organın rahatsızlığını paylaşmaya çağırır. Burada üzerinde durulması gereken kelimelerden biri de, amel kelimesidir. Sözlükte, iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel, canlı varlığın gayeli olarak yaptığı iş diye de tarif edilmiştir. Buna göre amel, fiil kelimesinden daha özel bir mana ifade eder. Çünkü fiil, bilgisiz ve gayesiz olarak yapılan işleri de kapsamaktadır. Görüldüğü gibi amel kelimesi de aynı niyet kelimesinde olduğu gibi yapılan davranışın farkında olunması durumunu kapsamaktadır. Bir de, niyet ile birleşen amel olursa buradaki farkındalık artık üst seviyede olacaktır. Hadisimizde geçen, amel kelimesi böyle bir anlamı ifade etmektedir. Hadiste işaret edilen husus, bilinç uyanıklığıdır. Amelde, yapılan işin farkında olunması söz konusudur. Bu farkındalığı sağlayan da ondaki, niyettir. Gerek bireysel gerekse toplumsal ilişkilerimizde işlediğimiz amellerimizin Allah katında bir değer kazanması için, yaptığımız amellerimizdeki niyetimizin halisane olması ve sadece Allah rızasını esas alması gerekir. Sevgimizde, nefretimizde hep Allah rızası için olmalıdır. Böyle bir davranış biçimi, Allah katında amellerin en üstünü olarak vasıflanmıştır. Verilen mesaj, sevgide ve nefrette dikkat edilecek en önemli husus, Allah'ın rızası yani hoşnutluğunu bilinçli bir şekilde arzu etmektir.